Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil alemin Salat ve selamu ala rasulina muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain 33. sözden 11. pencere Ela bi zikrillahi tatmainnul kulub Dikkat edin kalpler ancak Allah'ın zikriyle tatmin olur huzur bulur mealinde bir ayet-i kerime bu ayet kerimenin açtığı pencereden marifet ufuklarını üstad önümüze seyrecek. Bütün ervah ve kulubun dalaletten neşet eden ızdırabat ve keşmekeş, ızdırabattan neşet eden manevi elemlerinden kurtulmaları bir tek Halık'ı tanımakla olur. Bütün mevcudatı bir tek saniye vermekle necat buluyorlar. Bir tek Allah'ın zikriyle mutmain olurlar. Baştan alırsak bütün ervah ve kulubun dalaletten neşet eden ıztırabat ve ve ıztırabattan neşet eden manevi elemlerinden kurtulmaları bir tek Haliki tanımakla olur. Evet, insanın kalbi, ruhu, manevi yapısı bir arayış içerisinde akıl sorular soruyor, kalp dayanacak bir yer arıyor bir rahmet umduğu bir kapıya mütevecci dolayısıyla bu aklı kalbi ve ruhu doyuracak tatmin edecek huzur verecek bir mana insan için lazım evet insan doğuştan böyle bir arayış içerisinde bir açlık içerisinde dolayısıyla bu açlığını doyurmaz, insan kalbinin aklının ruhunun açlığını doyurmaz, ızdırabat içerisinde kalıyor ızdıraplar onu sarıyor Keşmekeşler içerisine düşüyor. İnsan karışıklık içerisinde şaşkın vaziyette kalıyor. Kendini, alemi anlamlandıramıyor. Hadiseleri anlamlandıramıyor insan. Evet. Böyle olunca ızdırabat içerisinde kalıyor. Ve ızdırabattan neşet eden manevi elemlerden kurtulmaları. İşte kalp ve ruhumuzda ve de aklımızda önemli bir yara hasıl oluyor beynimize saplanmış bir kıymık gibi adeta sorular cevap arıyorlar. Tüm insanlar bu sorularına cevap vermeden huzur bulamıyorlar. Tarih boyunca insanlık bu arayışın peşinde olmuş. Bu sorularına cevaplar aramış, bu dertlerine merhem aramış. Ayet-i kerime bunu ifade ediyor. İşte kalplerin tatmini, huzuru ancak bir tek Haliki tanımakla olur tüm kainatı sevk ve idare eden yaratıp yaşatan Cenabı Hakk'ı tanımadan insan hiçbir sorusuna tatminkar bir cevap bulamaz. Dolayısıyla akılda, kalpte, ruhta huzur bulamaz. Bütün mevcudatı bir tek, bir tek saniye vermekle necat buluyorlar. Evet. sana bu manevi Yapılarının necatı, kurtuluşu, huzuru ancak her şeyi yaratan her şeyin onunla bağlı olduğu yaratıcı tanımakla mümkün oluyor. Bir tek Allah'ın zikriyle mutmain olurlar. Çünkü hatsiz mevcudat bir tek zat'a verilmez. Yani tek bir çıkış yolu var, tek bir doğru yol var. O doğru yoldan, o doğru yolun dışındaki her şey yanlış. Dolayısıyla bu cevap bulamadıktan sonra insan sürekli ıstırapların keşmekeşlerin içerisinde bocalayıp azap çekmek durumunda kalıyor. Çünkü hadsiz mevcudat bir tek zata verilmezse 22. sözde kat ispat edildiği gibi o zaman her bir tek şeyi hadsiz esbaba isnat etmek lazım gelir ki o halde bir tek şeyin vücudu umum mevcudat kadar müşkil olur. Evet. Bir yol var. Ya her şeyi bir tek Rabbe, bir tek Halika vericip verecek, verecek ondan bileceğiz böylece her şey cevabını bulmuş olacak ve her bir şeyi çok farklı etkenlerin, tesirlerin sebeplerin sevk idare ettiğini kabul edeceğiz fakat bu hiçbir zaman insanın kalbine huzur vermeyecektir akıl tatmini olmayacaktır, kalp yatışmayacaktır bununla çünkü bu aklın kabul edemeyeceği kalbin kabul edemeyeceği bir şey çünkü her şeyin bir tek merkezden idaresi çok kolayken aynı şeyi birçok merkezlere avaleti son derece zorluk ihtiva ediyor. Çünkü Allah'a verse hatsiz eşyayı bir zat bir zata verir. Ona vermezse her bir şeyi hatsiz esbaba vermek lazım gelir. O vakit bir meyve kainat kadar müşkülat peyda eder. Belki daha ziyade müşkil olur. <gülüyor> evet bir tek meyve arkasında mesela ağacı var. Ağacın arkasında bahar tezgahı var. Ve arz tarlası var. Bahar tezgahı, arz tarlasının arkasında güneş sistemi var. Evet, Güneş sistemini sevk ve idare edemeyen bir kudret zatında bir elmaya müdahale edemez. Dolayısıyla bir elmayı sevk ve idare eden bütün kainatı tedbir edebilir birisi olması gerekiyor. Öbür türlü bir tek elmanın etrafında dönen o kadar onu etkileyecek faktörler, etkiler, tesirler var ki bunlar da birbirinden uzak, birbiriyle anlaşamayacak, birbirine ters düşen şeyler ki dolayısıyla o elmanın e, elma olarak ortaya çıkabilmesi için kainat çapında bir konsensüs, bir kafa kafaya vermiş sebepler topluluğuna ihtiyaç var. Bu aklı akla zarar bir yaklaşım oluyor. Çünkü nasıl bir nefer yüz muhtelif adamın idaresine verilse, yüz müşkilat olur. Bir tek asker yüz tane komutanın idaresine verilse ne yapacağını şaşırır. Her bu komutanlar birbirinden habersiz, her birinin arzuları farklıysa rahat yüzü göremeyecektir o nefer. Ve yüz nefer bir zabitin idaresine verilse, bir subayın idaresine verilse bir nefer hükmünde kolay olur bir tane komutan var yüz tane asker var bu çok daha kolay bir sevk idaredir. aynı şekilde kainattaki sevk vidareyi de böyle düşünebiliriz yani ya her şey bir olan e, Rabbi Zülcelal'e verip her şey onun sevk idare ettiğini bu yüzden kainatta böyle muntazam bir e, düzenin e, devam ettiğini e, ifade edeceğiz ya da tersi o kadar farklı şeyin birbirlerinden habersiz kör salır şeylerin bir araya gelip muhteşem bir projenin mahsulü olan bir elmayı elimize vermesini düşünmemiz gerekiyor ki bu akla zarar. Bir alternatif oluyor. Öyle de çok muhtelif esbabın bir tek şeyin icadında ittifakları yüz derece müşkilatlı olur. Ve pek çok eşyanın icadı bir tek zata verilse yüz derece kolay olur. Evet. Halk arasında yaygın bir söz var. Bir evin, bir evin iki gelini olursa Yemek ya çok tuzlu olur ya tuzsuz olur derler. Bir iki gelin değil beş gelin yirmi beş gelin olursa ve bunlar birbiriyle anlaşamayan insanlar olursa o evden sağlıklı bir çorba çıkmasının imkanı olmaz herhalde. Dolayısıyla kainatta o kadar farklı tesirler, etkiler, sebepler var ki bunların bir araya gerek. Böyle ağız tadıyla bir çorba içirmeyecekleri belli bize. Dolayısıyla çorbanın yanında son derece kompleks Son derece karmaşık olan kainattaki hadiseleri, mesela canlıları izah etmek mümkün değil. Evet. İşte mahiyet-i insaniyedeki merak ve talep hakikat cihetinden gelen nihayetsiz ızdırabattan kurtaracak yalnız tevhid-i halık ve marifet-i ilahiyedir. İşte böyle bir durumla karşı karşıya insan. Böyle bir durumda insan sorularına cevap arıyor. Akıllı bir varlık olarak düşünmek denen meleke bize böyle bir görev yüklüyor. İnsan etrafında dönüp e, duran her bir birbirinden muhteşem bu hadiseden bir izahını istiyor. İşte bu izah hepsinin hiç istisnasız tamamen Cenab-ı Hakk'ın sevk ve idaresinde olduğunu anlamakla insan ancak bu sorudan kurtulabiliyor. Yoksa bunların izahı yok. Evet, vızdıraptan kurtulacak tek şey tevhid-i halik bir olan Allah'a itikat ve marifeti ilahi ediliyor. onu tanımak kendisine yakışır sıfatlarıyla tanımakla mümkün oluyor madem küfürde ve şirkte nihayetsiz müşkilat ve var, var yani bunun dışında olan yollarda ki bunlar ya küfürdür Allah'a inkar veya ona bazı şeyleri ortak koşmak anlamında bazı şeyleri ekstradan tesir vermek güya yaratılışa müdahale hakkı vermek ki buna da şirktir affedilmez bir suç olarak Kur'an'da tavsif ediliyor evet dolayısıyla birlik tevhid itikadının tersi ya küfür ya da şirktir bunun ikisi de meseleyi karıştırır insana huzur ve sükun vermez doğru, sorulara doğru cevap olmaz böylece akıl kalp ruh ıstıraptan kurtulamaz elbette o yol muhaldir hakikati yoktur yani bu kadar insana Acı ve ızdırap veren bir yolun doğru olmadığı ortadadır. Elbette o yol muhaldir, hakikati yoktur. Madem tevhidde mevcudatın yaratılışındaki suhulete ve kesrete ve üstün sanata muvaffuk olarak nihayetsiz suhulet ve kolaylık var. Madem tevhidde her şey bir Allah'ın sevk idaresini bilmekte, mevcudatın yaratılışındaki suhulete, yani hadiselere bakıyoruz o kadar kolaycacık veriyorlar ki. Bir elmanın yaratılışı, bir çiçeğin açışı, bir bebeğin dünyaya gelişi. O kadar kolaycacık oluyor ki sehli mümteni denen türden son derece kolay ama taklit mümkün olmayan müthiş bir teknik içerisinde adeta yaratılıyor. Her bir şey. O kadar kompleks, o kadar muhteşem sanatları havi, o kadar ilim isteyen bir şey ama o kadar kolaycacık veriyor ki tabiri caizse bir bahar mevsiminde patır patır her taraftan çiçekler açılıyor meyveler sebzeler arz endam ediyor bu o kadar müthiş bir kolaylık içerisinde veriyor ki sanki kendiliğinden oluyormuş gibi adeta bu işte ancak tevhidle izah edilebilir bunların tamamının tek merkezden sevk ve idare edildiğini bilmekle oluyor öbür türlü bu kolaylığı izah edemeyiz evet Mevcudatın yaratılışındaki suhulete ve kesrete O kadar birbirinden ayrı parçacıkların muhteşem bir şekilde bir araya gelip Muhteşem bir sanatı teşkil etmeleri Ne o parçaların kendilerine verilebilir Ne de onlara etki ettiğini zannettiğimiz sebeplere atfedilebilir Çünkü muhteşem bir sanat var arkasında O kadar farklı parçacıkları tek bir şey haline getiren Üstadın işte bir başka evdeki ifadesiyle kesrete bir çeşit vahdet veren yani mesela insanın vücudunda veya bir hayvanın, bir bitkinin vücudunda sayılara sığmayacak diyeceğimiz miktardaki atomların, zerrelerin bir araya getirilip hücrelerin teşkili, hücrelerin bir araya getirilip organların teşkil, organların bir araya getirilip sistemlerin teşkili bir hayata inkılap etmesi öyle muhteşem bir hadisedir ki, öyle bir müthiş manevradır ki bu bir tek komutanın ancak komutasıyla olabilir, sevk ve idaresiyle olabilir. Evet, O kadar farklı, birbirinden uzak, bazen birbirine zıt şeyleri bir araya getirip bir vücutta, bir bedende Cenab-ı Hak sevk ve idare ediyor, çalıştırıyor. Evet, Bu parçacıkların kendilerine verilebilecek bir keyfiyet değildir. Ve üstün sanatta, bir de yaratılan şeyler üstün körü değil, hepsi çok ciddi bir itina isteyen, ince sanatlar ihtiva eden şeyler. Evet, son derece kolay yapılıyor. Bol bol yapılıyor ve yapılan her şey son derece sanatlı. Bütün bunlar muafık olarak nihayetsiz suret ve kolaylık var. Elbette yol vaciptir ve hakikattir. Yani koskoca bir orduyu bir komutana verebilirsiniz, o sevk ve idare eder. Evet. Tersi olduğunda, yani bir bölü bile birkaç kişinin idaresine verdiğinizde dehşetli problemler olur. Askerlerin kendisine verseniz bu işi o düzenin devam etmesi zaten mümkün değil. Akıllı varlıklarda böyleyken aklı, beyni, siniri, hücresi olmayan neredeyse atomların böyle muhteşem bir binayı teşkil etmeleri, bir sanatı ortaya koymaları elbette bir tek merkezden bir tek kumandan azamın sevk ve idaresiyle olduğunu gösteriyor. Bu akıl için son derece kolay ve bu kolaylığı bu bolluğu, bu muhteşem sanatları izah eden bir keyfiyet. Bundan başka da kalbe, ruha, akla oturabilecek, yatışabilecek bir izah yok. O zaman yol budur. Diğer yollar batıldır, dalalettir. İşte ey bedbaht ehli dalalet! Bak dalalet yolu ne kadar karanlıklı ve elemli! Ne zorun var ki oraya giriyorsun! Hem bak, iman ve tevhid yolu ne kadar kolay ve safalı. Oraya gir, kurt, kurtul. evet Ortada muhteşem bir eser varsa, muhteşem bir sanatkar vardır. O kolaylıkta izah ve ispat edilen bir mevzu olmuş oluyor. Evet. 12. pencere Sebbihisme Rabbike le'ala, ellezî khalqa fesevve, vellezî kaddera fahede sırınca. Evet. Yüce olan Rabbini tesbih et, tenzih et. Buraya right kenarına bak. Allazi halaka O yarattı ve düzene koydu. Ve allazi O takdir etti, ölçtü, programladı. Ve her şeye yolunu öğretti. Ayet-i kerimelerinin sırrınca, Umum eşyada, hususan zihayat masnularda, Hikmetli bir kalıptan çıkmış gibi, Her şeye bir miktar muntazam ve bir suret, Hikmetle verildiği, Ve o suret ve o miktarda maslahatlar ve faydeler için, Eğri bir hudutlar bulunması, Hem müddet hayatlarında, Hem müddet-i hayatlarında, Değiştirdikleri suret ilibasları ve miktarları, Yine hikmetlere, maslahatlara muvaffık bir tarzda, Mukadderat-ı Hayatiye'den terkip ve tanzim edilen, Manevi ve muntazam birer suret, birer miktar bulunması, Bilbedah'ı gösterir ki, Bir Kadir-i Zülcelal'in ve bir Hakim-i Zülkemal'in, Kader dairesinde suretleri ve biçimleri tertip edilen, Ve kudretin deskahında vücutları verilen, O hadsiz masnuat, o zatın vücubu vücuduna delalet ve vahdetine ve kemal-i kudretine hatsız lisan ile şehadet ederler. Evet Bir cümle bir cümle ama içine içinde bir dünya hakikat e, derc edilmiş. Onun için küçük parçalara ayırarak bunları mütalak etmeye çalışalım. Evet. Sebiyesme Rabbike lealehe ellezî haleqa fesevve ve ellezî qaddara fehede sırrınca umum eşyada hususan zihayat masnularda hikmetli bir kalıptan çıkmış gibi her şeye bir miktar muntazam ve bir suret hikmetle verildiği umum eşya bütün varlıklar bu kapsama giriyor ama özellikle de canlılar hikmetli bir kalıptan çıkmış gibi evet kalıp maddi ya da manevi kalıp var maddi kalıp bir hamur kalıbı gibi hamur içerisine sokarsınız muhteşem bir şekil elde edersiniz. Bu kolaydır, basittir. Fakat o kolaylık ve basitlik kalıba bağlıdır. O zaman kalıp harikadır. Harika bir kalıptan çıkıyorlar. Ha, harika bir kalıba su girer. Donduğu zaman muhteşem bir şekilde ortaya çıkabilir. Bu maddi bir kalıptır. Bir de manevi kalıp vardır. Mesela Ekel Tıraş'ın alemindedir, düşüncesindedir. O kalıbı Ba göre eline aldığı kile bir şekil verir. Muhteşem bir şekil ortaya çıkar. Burada maddi bir kalıp yoktur ama manevi bir kalıp vardır. O kalıp nedir? İşte o ekel zihnidir. O zihnindeki kalıba göre eliyle kudretiyle hamura şekil, çamura şekil veriyor kil çamuruna ve muhteşem bir şekil, şey ortaya çıkıyor. Evet. Dolayısıyla muhteşem bir şey gördüğümüzde iki kalıp aklımıza geliyor. Ya maddi bir kalıp ya manevi bir kalıp. İşte her bir şeye baktığımızda özellikle canlıya muhteşem kalıplardan çıkmış gibi son derece belirli bir şekil, bir suret veriliyor. Demek ki ya böyle hikmetle yapılmış bir kalıp var ya da hikmetli bir zihin var arkasında ilim var. Onunla bu muhteşem şekiller ortaya çıkıyor. Evet ve o suret ve o miktarda maslahatlar ve faydeler için eğri bir ruhudutlar bulunmaz. Bakıyorsunuz bir sürü farklı sınırlar var. Gidiyor bir yerde duruyor eğri, bazı eğrilikler var ama hepsinin bir anlamı var. Burada demek ki eğrilmesi gerekiyor. Demek ki burada bükülmesi gerekiyor. Demek ki burada durması gerekiyor diye baktığımızda incelediğimizde o şeyin sınırlarını görüyoruz. Mesela bunu canlılar için baktığımızda, mesela biyolojinin diliyle bütün canlılar incelendiğinde her bir canlıda bu eğri bir hudutların ne anlama geldiğini görüyoruz. Tıp, fendinin gözlüğüyle baktığımızda insan üzerinde görüyoruz. İnsan kemiklerinde özellikle eğri bir hudutlar, çıkıntılar, yarıklar, delikler görüyoruz. İlminin erbabı bilir. Bunların her birinin belli bir amacı vardır. Ve onun için bu eğrilikler var, bu çıkıntılar var, bu çöküntüler var, bu delikler var tarzında. İnsanın neresine bakarsak bakalım, anlamsız bulamayacağımız, mutlaka bir amaca hizmet eden, çok önemli, zahiren eğrilikler, bürülükler görürüz. Evet. Fakat dikkatli baktığımızda, bunların bir amaca hizmet ettirildiği anlaşılıyor. Demek ki, bu kalıbı veren zat, çok ince düşünüyor, hikmet sahibi ki budutları koymuş. Diğer taraftan da bir insanın sadece dış kalıbı değil, iç kalıplar da var, yani sadece yüzünün dış kalıbı değil. Aslında incelediğimiz zaman, mikroskoplarla derine indiğimiz zaman, insan hücresine, hücrenin içerisindeki proteinle, protein içerisindeki efendim amino asitlerine kadar oradan onları oluşturan Atomlarına kadar yine bildiğimiz kadar inelim Hepsinde muhteşem bir kalıp görüyoruz Manevi bir kalıp maddi bir kalıp yok İç içe kalıplar yüzlerce binlerce kalıp var Her bir canlıda bu kalıpları gösteriyor ki Bunların arkasında manevi bir kalıp var Bu kalıp Kader programıdır İlahi ilmin tecellisiyle hasıl olan Kader programıdır O programa göre bu muhteşem sanatlar Canlılar ortaya konmuş Her bir canlıda Bunu müşahede ediyoruz hem müddeti hayatlarında değiştirdikleri suret-i libasları ve miktarları yine hikmetlere maslahatlara muvafık bir tarzda mukadderata hayatîden terkip ve tanzim edilen manevi ve mutazam birer suret, birer miktar bulunması. Diğer taraftan bir canlı statik bir şey değil, dinamiktir, sürekli değişime uğruyor. Yani bir çocuğun büyüğün kadar bir çekirdeğin ağaç oluncaya kadar geçilmiş olduğu bütün aşamaların hepsi zaman yapılıyor. Ve hepsi belli bir programa göre derc edilmiş ve her bir aşamada göstermiş olduğu mazhariyetler başlı başına muhteşem bir programın vücudunu gösteriyor. Evet. Yani insanı bir sanat ortaya koymak farklı. O sanatın bakımını vererek adeta hayatiyetini devam ettirmek çok farklı bir şey. Dolayısıyla insanın yaratılışı bir kere yaratılmakta kalmıyor. Adeta her dakika yeniden yaratılıyor, yeniden inşa ediliyor. Sistemler sürekli muhafaza ediliyor. Bir sürü ölçülü birçili insanda hükmünü icra eden şeyler var. Mesela insanın kan şekeri şurayla şura arasında olacak. Efendim, tansiyonu şöyle olacak, nabzı böyle olacak, kalciyum şu kadar, potasyum bu kadar vesaire tarzında bir insanın vücudunda ateşi şuralarda olacak, kanın asitesi bu kadar olacak. Kanın sululuk derecesi şu kadar olacak, pıhtılaşması şu aralıkta olacak, kanaması bu aralıkta olacak vesaire. Bir doktor size bunları detaylı anlatabilir. Bütün bunların bir ömür devam etmesi gerekiyor aynı zamanda. Dolayısıyla bir tek defa bir yaratılış değil. Her bir canlı ömrünün her dakikasında yüzlerce vecihten böyle bir programın varlığına, böyle bir program da o programı ortaya koyan zihnin tabiri caizse ilmin, İlahi ilmin varlığını ortaya koyuyor. Muhteşem güzel güzellikler, demek ki güzel canlılar arkasında muhteşem bir programı gösteriyor. O program da arkasında muhteşem bir ilmi gösteriyor. Böyle bir ilmin sahibi, sadece ilim yetmiyor, irade ve kudretiyle ortaya koyması gerekiyor. Son derecede güzel yaratmasıyla cemalini gösteriyor vesaire vesaire tarzında. Gördüğümüz mahlukat kendinden ziyade kendini ortaya koyan programı. O programın istinat ettiği arkadaki zatı gözlerimize gösteriyoruz. Her bir canlı milyonlar ve cihli bunu gösteriyor. Bir de bütün canlılar hep beraber düşündüğümüzde daha çok açık ayan beyan net gösteriyor ki bir Kadir Zülcelal'in Haşmetli bir kudret sahibinin Bir hakimi zülkemalin Hiçbir noksanı olmayan her açıdan Mükemmel noksansız olan Hikmet sahibi Bir Rabbi zülcelalin kader dairesinde Suretleri ve biçimleri tertip edilen Ve kudretin Deskahında vücutları verilen O hadsiz masnuat Demek ki ilahi ilimde Bunların hepsinin suretleri programları Tayin edilmiş sonra kudretle Ortaya konmuş o zatın vücubu vücuduna delalet. Demek ki bunlar kendilerinden çok, kendileri bir vecihle gösterirken belki milyonlar vecihle o zatı işaret ediyorlar. Onun varlığını, varlığının olmazsa olmazlığını ispat ediyorlar. Ve vahdetine ve kemal-i kudretine hadsiz lisan ile şehadet ederler. Yer taraftan sadece onun varoluşunu değil, ondan başka hiçbir şey, hiçbir şeyin müdahalesinin olmadığını, yani vahdetini, kainatı tek başına her şeyle en ince teferruyatına kadar idare ettiğini ve kemali kudretini yani kudretinin hiçbir noksanlığı olmadığını bir çiçeği yaratmakla bir baharı yaratmak arasında bir baharı yaratmakla bir kainatı yaratmak arasında fark olmadığını gösteriyor ilan ediyor sen kendi cismine ve azalarına ve onlardaki eğri büğrü yerlerin meyvelerine ve faydalarına bak Evet, sen parmaklarından her bir parmağının farklı oluşundan kıvrımlarından sonlanışlarından başlayarak tüm vücudunu şöyle bir gözden geçirdiğinde bu programın sonucu olarak hayatiyetinin devam ettiğini insan anlıyor. Kemal-i hikmet içinde kemal-i kudreti gör. Her şeyi belli bir gaye belli bir inayetle sevk ve idare eden Cenab-ı Hakk'ın kudretinin kemalini gör. Subhanakella ilme lena illa ma allamtana innaka alimul hakim va akhir davani alhamdulillahi rabbil alamin al fatiha